Bismillahirrahmanirrahim Süslenme bölümü 5008 Ayşe annemizden Aleyhissalatü vesselam 10 şeyi fıtratlandır Bıyığı kısaltma, tırnakları kesme Karnakların arasını yıkama Sakalı bırakma Misvak kullanma istinşak koltuk katlarını temizleme Etek tıraşını istinca ve istibradır 5009 5010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 5022 Hümeyt bin Abdurrahman el-Himyeri'den 4 sene Resulullah'ın sohbetinde bulunan Ebu Hureyre gibi yanından ayrılmayan bir adama rastladım. Aleyhisselatü Vesselam saçımızı her gün taramamızı yasak etti buyurdu. 5023 ve 24 Abdullah bin Mugaffel'den Aleyhisselatü Vesselam saçlarımızı devamlı değil de zaman zaman taramamızı söyledi. 5025 ve 26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 5029 Enes'ten Ali sallatü vesselam'ın saçları kulaklarının yarısına kadar inerdi. 5030 Beradan Ali sallatü vesselam kadar güzel kimse görmedi. Kırmızı ırkasını giymiş, saçları omuzlarına yaklaşmıştı. 5031 Beyradan Abdullah bin Mesud şöyle dedi. Kimin kıraati üzere okuma memre diyorsanız Resulullah'a 70'ten fazla sure okudum. O zaman Zeyd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 yahut hayvan tezeye veya kemikle istinca ederse bilsin ki Muhammed ondan uzaktır 5036 Şuayb babasından naklediyor ve vesselam saç ve sakaldaki beyazlaşan kılları yolmayı yasakladı 5037 ve 38 Ebu Hureyre'den ve vesselam Yahudi ve Nasar'a sakallarını boyayamazlar siz onlara uymayın buyurdu 5039 ve 40 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu ve selam şüphesiz Yahudi ve Nasara sakallarını boyamazlar. Siz onlara uymayın, boyayın buyurdu. 5041 İbn Ömer'den Ali sallallahu ve selam ak sakalı boyayın, Yahudilere benzemeyin buyurdu. 5042 Zübeyr'den Ali sallallahu ve selam ak sakalı boyayarak değiştirin, Yahudilere benzemeyin buyurdu. 5043 İbn Abbas'tan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 Altın yüzük takılmayı, tavla oynamayı, kadınların süsüyle yabancılara görünmesini, sokağa çıkmasını, meşru dualardan başka efsun yapmayı, nazarlık takılmayı, insan menisini meşru muhalden başka yere akıtmayı, emzikli kadına yaklaşarak çocuğun sağlığını bozmayı, bu sonucu haram değil, sonucu haram değil, mekruhtur. Fadis Sayfı 5057 Ayşe annemizden bir kadın Resulullah'a eliyle bir yazı uzattı. Aleyhissalatü Vesselam elini kapattı yazıyı almadı. Bunun üzerine kadın ya Resulullah sana bir yazı uzattım almadın dedi. Aleyhissalatü Vesselam bilemedim uzanan kadın eli midir yoksa erkek eli mi? Kadın hayır kadın eli dedi. Aleyhissalatü Vesselam eğer kadın olsaydın tırnaklarına kına yakardın buyurdu. 5058 Ayşe annemizden bir kadın Ayşe'den kına yakmanın hükmünü sordu. Ayşe de caizdir dedi. 5059 Ebu Huseyn'den arkadaşı Muafir kabilesinin Ebu Amir'le beraber İliya'ya da namaz kılmak için çıktık. Orada Asap'tan Ebu Reyhan adıyla ezitli bir adam vaaz verecekti. Arkadaşım Ebu Amir mescide benden önce gitti. Daha sonra ben de gittim. Yanına oturunca bana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 Başına başka bir saç korsa, perik takarsa batıl ve boş şey ilave etmiş olur derken duydum. 5062 Esma'dan Aleyhisselatü Vesselam başına saç takana ve taktırana lanet etti. 5063, 64 ve 65 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam perik takan ve taktırana, dövme yapan ve yaptırana lanet etti.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 5072 Haris'ten aleyhissalatü vesselam faiz yeğeni yedireni, faize şahitlik yapanı ve onu yazanı, tedavinin dışında dövme yapanı ve yaptıranı lanetledi. Hulle yapan ve yaptıran zekat de ve ölünün arkasından bağırarak ağlamayı yasak etti, ağlayana lanet etti. Demedi. 5073 Şuaip'ten aleyhissalatü vesselam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 kuvvetleştirir, kirpikleri büyütür buyurdu 5082 Simak'tan Cabir bin Semure'ye Rısullah'ın saçlarında ak var mıydı diye sordular Cabir'de yağ sürüldüğü zaman gözükmez sürülmezse gözükürdü dedi 5083 Zeyd'den Aleyhisselatü Vesselam elbisesini boyadı 5084 Muhammed bin Ali'den Ayşe'ye Ali Aleyhisselatü Vesselam koku sürünür mü diye sordum Ayşe renksiz misk vanber sürerdi dedi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 5091 ve 92 yine aynı. 5093 Eşari'den Aleyhisselatü Vesselam hangi kadın koku sürünürse yabancı erkeklerin yanından geçerse zina etmiş olur buyurdu. 5094 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam koku sürünen kadın mescide gelirken cünüplükten yıkanır gibi iyice yıkansın. 5095 Ebu Hureyre'den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 dedi. 5103 Ukuba bin Amr'dan Ali Sallallahu hanımların altın gümüş takınmalarını ve ipek elbise giymelerini menetti. Onlara cennet zineti ve ipeklerini istiyorsanız bunları dünyada giyinmeyin dedi. Sadece kendi hanımlarını. 5104 ve 105 Huzeyfi'nin bacısı anlatıyor. Ali Sallallahu ve Selam: "Ey kadınlar cemaati, Süslenmeniz için gümüş yeter. Bir kadın altın ziynetle süslenir de başkalarına gösterirse mutlaka azap görür buyurdu. 5106 yezitin kızı Esma'dan. Selam Hangi kadın altın kolye takınır da kıyamet günü boynuna ateşten kolye takılır? Hangi kadın altın küpe takınırsa kıyamet günü Allah-u Teala kulağına ateşten küpe takar? Vadisi zayıftır. 5107 ve 108 Sevban'dan.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 kadın kocasına süslenmezse yanında kıymeti olmuyor dedi. Aleyhisselatü Vesselam öyleyse gümüş küpe yaptır zaferen yahut misk ile sararsın buyurdu. Bu hadis zayıftır. 5.110 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam kollarımda altın bilezikleri görünce sana bunlardan daha güzelini söyleyeyim mi? Bunları çıkarsan da gümüşten yaptırsan sonra da zaferandan sarıya boyarsan daha güzel olur buyurdu. 5.111 ve 1.12 Ali'den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 yaptırıp taktı. Bunu gören herkes altın yüzük yaptırdı. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam bu yüzüğünü takıyordum fakat bundan sonra onu hiç takmayacağım dedi ve altın yüzüğü çıkarttı. Resulullah'a uyarak ashabının hepsi altın yüzükleri çıkarttılar. 5132 ve 3 Hubeyre bin Berimeden Ali Aleyhisselatü Vesselam bana altın yüzük, ipek giymeyi, altın üzerine minber koyup, atın üzerine minder koyup binmeyi cia'yı bir ayı yasak etti dedi. 5134 ve 135 yine aynı. Cia arpada buradaydan yapılan içkidir. 5136 137 138 Saa Saa bin Suhan'dan Ali'ye Ali selat sana yasak ettiği şeyleri bize de yasak et dedim Ali Resulullah bana su kabağını, sırlı küpü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 İpek elbise giymeyi, altın yüzük takmayı, sırlı küpleri kullanmayı, onlarda su bulundurmayı yasak etti. 5154 Ebu Said El Hudr'den Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna Necran'dan bir adam geldi. Parnağında altın yüzük vardı. Bunu görünce Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz yanıma elinde cehennemden bir ateş parçası olduğu halde geldin dedi ve adamdan yüz çevirdi. 5155 Barabin Azip'ten parnağına altın yüzük takmış bir adam Resulullah'ın yanında oturuyordu. Resulullah'ın da elinde bir baston vardı. Aleyhisselatü Vesselam bastonla adamın eline vurunca adam ne yaptım ya Resulullah dedi. Aleyhisselatü Vesselam parnağındaki şu yüzüğü çıkarır mısın dedi. Adam yüzüğü çıkarıp attı. Daha sonra yüzük ne oldu dedi. Adam attım dedi. Sana onu at demedim. Onu satıp parasıyla faydalanmanı emrettim buyurdu. 5156 Ebu Sarabetül Huşneyden Aleyhissalatü Vesselam parmağımda altın yüzüğü görünce yanındaki bastonu ile elime vurdu. Ben de Resulullah görmeden yüzüğü çıkarttım attım. Resulullah bunu fark edince galiba canını acıttık ve seni zarara soktuk dedi. 5157'den 159'a kadar yine aynı. 5160 preydeden Resulullah'ın huzuruna demir yüzük takmış bir adam geldi. Bunu görünce Resulullah ne oluyor üzerinde cehennem ehlinin zinetini görüyorum dedi.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 5162'den 166'ya kadar Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam gümüş yüzüğü vardı, onu mühür olarak kullanırdı, sağ eline takardı. Kaşı habeş modeliydi, kaşını avuç tarafına getirirdi. 5166-67 yine aynı, 5168 Ebu Seleme'den Aleyhisselatü Vesselam yüzüğünü sağ elinin pornağına takardı. 5169, Abdullah bin Cafer'den Aleyhisselatü Vesselam yüzüğünü sağ elinin parnağına takardı. 5170, Muaykıb'dan Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüğü, mührü gümüş kaplamalı demirdendi. Yüzük mühür ya bazen benim elimde olurdu. Muaykıp Resulullah'ın mühürdariydi. Bu hadis zayıftır. 5171, Ebu Said El Hudri'den Resulullah'ın yanına Bahreyn'den bir adam geldi selam verdi. Resul-i Ekrem selamını almadı. Altın yüzük takılmış, ipek çubbe giymişti. Bunları çıkardıktan sonra selam verdi, selamını aldı. Bunun üzerine adam, Ya Resulullah! Biraz önce sana geldim, benden yüz çevirdin. O zaman elinde cehennem ateşinden bir parça var dedi. O adam o halde çok ateş parçaları getirdim dedi. Aleyhisselatü ve Selam getirdiğin altınlar bizim nazarımızda harrenin taşından farksızdır. Fakat o altınlar dünya hayatı için gereklidir dedi. Adam öyleyse yüzüğü neden yaptırayım dedi. Aleyhissalatü vesselam gümüşten yahut turunçtan dedi. Bu adet sayıftır. 5172 Enes'ten Aleyhissalatü vesselam gümüş yüzük takındı. Ee, bu yüzük gibi yaptırmak isteyenler yaptırsın. Nakışını bunun gibi yaptırmasın. Buyurdu. 5173 yine aynı. 5174 Enes'ten Aleyhissalatü vesselam Müşriklerin ateşine yanmayın. Yüzüklerinizin üzerine Arapça yazı nakşetmeyin. Fadis zayıftır. 5175 ve 76 Ebu Burde'den Ali şöyle dedi. Resulullah bana ya Ali allah Teala'dan hidayet ve doğruluk iste buyurdu. Yüzüğünü şehadet ve orta parnağına takmamı men etti. Yüzüğü şehadet ve orta parnağı takmayı men etti. 5177 yine aynı. 5178 Enes'ten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 5183 yine aynı 5184 Ebubekir'den Salim'in yanında oturduğum bir sırada yanımıza Ümmü Benine'in kafilesi geçti. Hayvanlarda çınğırak takılıydı. Bunu görünce Salim Nafiye şu hadisi nakletti. Ali sallatü vesselam olan kafiliye melekler yoldaş olmaz buyurdu. Daha sonra baksana bunlarda ne kadar çınğırak var dedi. 5185 ve 86 Yine aynı 5187 Ümmü Seleme'den Aleyhisselatü Vesselam Melekler çıngırak olan eve girmezler Ve yanlarında çıngırak olan kafile Yoldaşlık yapmazlar Dedi 5188 Ebul Ahvas babasından naklediyor Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında oturuyordum Elbisem pecmurdeydi Bana servetin var mı dedi Ben de evet ya Resulullah Her çeşit malım var dedim Resulullah Aleyhisselam Allah sana mal verince eseri üzerinde gözüksün yani temiz giyin buyurdu 5189 yine aynı 5190 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam 5 şey fıtrat ve yaratılış icabıdır bıyık kısaltmak koltuk altını almak tırnakları kesmek etek tıraşı ve sünnet olmak buyurdu 5191 İbni Ömer'den aleyhissalatü vesselam bıyıkları kısaltın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 ehli kitabı uymayı severdi. Daha sonra aleyhissalatü vesselam saçlarını ikiye ayırdı. 5204 Ubeyt'ten aleyhissalatü vesselam çok saç taramayı men ederdi. 5205 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam abdest ve gusülde ayakkabı giyerken, saçları tararken sağdan başlamayı severdi. 5206 Ebu Hureyre'den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 gördüm dedi 5209 yine aynı 5210 Hümeyt bin Abdurrahman'dan Muaviye'yi dinledim minbere çıktı koynumdan bir tutam saç çıkararak ey Medine'liler nerede alimleriniz Resulullah'ın böyle takma saçı yasak ettiğini ve İsrailoğulları kadınları böyle perük takınca helak oldular dediğini işittim dedi 5211 aynı 5212 ve 13 İbnül Müseyyep'ten yine aynı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 Başına perük takan ve taktırana cildine dövme yapan ve yaptırana lanet etti. 5217 Abdullah'tan Allah yüzünün kıllarını alan ve dişlerini incelten kadınlara lanet etsin Şunu bilin ki Resulullah'ın lanet ettiğine lanet ediyorum. 5218 Abdullah'tan Aleyhisselt ve Selam cildine dövme yapan dişlerini incelten ve yüzünün kıllarını alarak Allah'ın yarattığı şekli bozan kadınlara lanet etti.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 erkeklerin ciltlerini zaferandan boyamalarını menetti. Bu adet sahihtir. 5221 23 Enes'ten koku getirilince geri çevirmezdi. 5224 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu kime koku verirse geri çevirmesin çünkü kokunun taşınması, kolay kokusu, kolay kokusu güzeldir buyurdu. 5.225 Abdullah'ın zevcesi Zeynep'ten aleyhissalatü vesselam kadınlara hitaben yatsı namazına geliniz koku sürünmeyiniz buyurdu. 5.226 27 yine aynı 28 yine aynı 5.229 Ebu Said'den aleyhissalatü vesselam yüzünün kaşına misk dolduran bir kadını anlattı ve en güzel koku onun yüzünün kaşına doldurduğu kokudur buyurdu.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 Altın yüzük takmamı, rükuda Kur'an okumamı, ipekli kumaş ve koyu kırmızı elbise giymemi bana yasak etti. Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam altın yüzük takmayı yasak etti. 5240 İbn Ömer'den ve Vesselam altın yüzük yaptırdı. Onu takınca Asab'da beraber altın yüzük taktırdı. Bunun üzerine Aleyhissalatü Vesselam ben bu yüzüğü takıyordum fakat artık onu hiç takmayacağım dedi ve yüzüğü parnağından çıkarttı. Bunu gören Ashab altın yüzükleri çıkardılar. 5241 İbn Ömer'den Aleyhissalatü Vesselam'ın yüzüğünün kaşında Muhammeden Resulullah yazıyordu. 5242 Enes'ten Aleyhissalatü Vesselam gümüş yüzük yaptırdı. Kaşı Habeşistan modeli yazısı Muhammeden Resulullah idi. 5243 Enes'ten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 Hiç kimse yüzüğüne bu yazıyı nakşetmesin dedi. Resulullah'ın serçe parnağında yüzüğünün parnaklığını hala görüyorum. 5248 Enes'ten yüzüğü sağ takardı. 5249 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam yüzünün beyazlığı sol elinin serçe parnağında sanki görüyorum. 5250 Sabit'ten aynı. 5251 Ebu Berde'den Ali ve Vesselam bana yüzüğü şehadet ve orta parnaklarıma takmayı yasak etti buyurdu 5252 Ali'den Vesselam, yüzüğü şehadet orta ve onun yanındaki parnaklarıma takmamı yasak etti buyurdu 5253 İbn Ömer'den Vesselam, altın yüzük takıyordu sonra çıkardı gümüş yüzük yaptırdı yerine üzerine de Muhammed'en Resulullah yazısını nakşettirdi daha sonra bu yüzüğümdeki yazıyı hiç kimse yüzüğüne yazdırmasın dedi yüzüğünün kaşını avucunun içine getirdi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 Asap'ta attılar 5257 Aynı muhteva 5258 Yine altın yüzyık yaptırıp Attığını bahsediyor 5259 Ebul Ahvas babasından naklediyor Aleyhisselatü Vesselam'ın Huzuruna girdim elbisemi pejmürde Görünce malın var mı dedi Ben de evet Allah bana her türlü mal verdi Deyince Aleyhisselatü Vesselam Malın olunca üzerinde görünsün buyurdu 5260 Ömer İbnül Hattab'dan Mescidin kapısında çizgili ipekli kumaştan bir hırka satılıyordu. Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulullah Bunu cuma günleri ve huzuruna gelen heyetlerin yanına giymek için alsan deyince Aleyhisselatü Vesselam bunu ancak ahirette nasip olmayanlar giyer dedi. Bilahere o hırkalardan Resulullah'a getirdiler. Bir tanesini bana giydirdi. Bunun üzerine Ya Resulullah bunu bana giydirin. Giydirdin halbuki bunun hakkında neler söyledin dedi. Aleyhisselatü Vesselam Onu sana devamlı giy diye giydirmedim. İstersen giy, istersen sat dedi. Hazreti Ömer o hırkayı bir müşrik olan anadan kardeşine giydirdi. 5261 Enes'ten, ve Vesselam'ın kızı Zeyneb'in üzerinde çizgili ipek entari gördüm. 5262 Enes'ten, Ümmü Gülsüm'ün üzerinde enine doğru çizgili ipek elbise gördüm. 5263 Ali'den, Aleyhissalatü Vesselam'a ipek kumaştan çizgili iki elbiselik hediye ettiler. O da bana gönderdi. Onu giyince yüzünden bana kızdığını anladım. Onu sana giy diye vermedim. O da kadınlara vermemi emretti. Ben de aralarında bölüştürdüm. 5264 İbn Ömer'den Ömer pazara çıktığında bir istebrak kalın ipek kumaştan hulle satıldığını gördü. Hemen Resulullah'ın yanına gelerek Ya Resulullah hulleyi satın al. Cuma günleri ve Heyetler geldiğinde giyersin deyince Aleyhisselatü Vesselam onu ancak ahirette nasip olmayanlar giyer dedi. Sonra ve Vesselam'a o hüllelerden üç tane hediye geldi. Onların birini Ömer'e birini Ali'ye birini de Usami'ye verdi. Bunun üzerine Ömer Resulullah'ın yanına gelerek ya Resulullah ipek elbise hakkında neler söyledin sonra onu bana gönderdin deyince onu sat ihtiyacını gör yahut da hanımlarına bölüştür başörtüsü yapsınlar buyurdu.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 Minbere çıkıp biraz oturdu. Konuşmadan geri indi. asa ellerini sürmeye başlayınca aleyhissalatü vesselam cübbe hoşunuza mı gitti? Cennette Said'in mendilleri bu gördüğünüz cübbeden daha güzeldir buyurdu. 5268 Cabir'den yine o İpek hadisi. 5269 Sabit'ten Abdullah bin Zübeyir Minber'de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 Abdurrahman bin Avf ve Zübeyir bin Avvam'a vücutlarındaki kaşıntıdan dolayı ipek elbise giymelerine müsaade etti. 5277 Süleyman Etteymi'den Ebu Osman'ın Nehdi şunu anlattı. Utbe bin Fergat'la beraber o sırada Hazreti Ömer'in mektubu geldi. Mektupta ve Selam ipek elbiseyi ancak ahirette bulunan mahrum olanlar giyer buyurdu. Ebu Osman hadisi okurken şehadet ve orta parnağıyla Abasının ipek çizgilerine işaret ederek ancak bu kadarı caizdir dedi. Bakınca abasının ipek düğmeleri ve iki parınak genişliğinde ipek çizgilerini gördüm. 5278 Suveyt bin Gafle'den Ömer elbisenin üzerinde ancak dört parınak genişliğinde ipek bulunmasına müsaade etti. 5279 Bera'dan Resulullah'ı gördüm. Kırmıza hülle giymiş saçlarını taramıştı. Ne ondan önce ne de ondan sonra o kadar güzel bir kimse görmedim 5.280 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok sevdiği elbise Yemen hırkasıdır. 5.281 Abdullah bin Hamur'dan Aleyhisselatü Vesselam üzerimdeki kırmızı elbiseyi görünce bunlar küffer elbisesidir bunları giyme buyurdu. 5.282 Abdullah bin Hamur'dan üzerimde iki kırmızı elbiseyle Resulullah'ın huzuruna girince kızdı ve git bu elbiseyi çıkar at dedi. Ben de nereye atayım dedim ateşe dedi. 5283 Ali'den ve Vesselam altın takmayı, ipek elbise ve koyu kırmızı elbise giymemi, Rükü'de Kur'an okumamı yasak etti. 5284 Ebu Rimse'den ve Vesselam iki yeşil elbise giyinmiş olarak yanımıza geldi. 5285 Habbab bin Eleret'ten Kabe'nin gölgesinde hırkasına yaslanan Resulullah'a müşriklerin zulmünden şikayetlenerek bizim için Allah'a dua edip yardım istemeyecek misin dedik.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 yavrum beni Resulullah'ın yanına götür dedi beraber Resulullah'ın evine varınca gir Resulullah'ı bana çağır dedi onu çağırdım aleyhissalatü vesselam üzerinde bir abayla babamın yanına geldi ve bunu senin için ayırmıştım dedi mahreme abaya baktı ve onu giydi gitti 5290 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam'ı Arafat'ta konuşurken işittim o sırada izar etek bulamayanlar şalvar giysin pabuç nal bulamayanlar da mesk giysinler buyurdu 5291 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam gurur ve kibirinden büyüklenerek eteklerini yerde sürüyen bir adama kıyamete kadar yere batacaktır buyurdu. 5292 ve 93 Abdullah'tan Abdullah'dan Aleyhisselatü Vesselam kim gururundan elbisesini yerde sürürse allah Teala kıyamet günü onun yüzüne bakmaz buyurdu. 5294 Huzeyfe'den Aleyhisselatü Vesselam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 Kim kibirlenerek eteklerini, entaresini ve sarığını yere kadar uzatır sürüklerse Allah kıyamet günü ona rahmet nazarıyla bakmaz buyurdu. 5300 salim babasından Abdullah bin Ömer, Aleyhisselatü Vesselam Allah kıyamet günü büyüklenerek elbisesinin eteklerini yere süreyen kimseye rahmet nazarıyla bakmaz dedi. Bunu dinleyen Ebu Bekir, Ya Resulullah eteğimin bir tarafını tutmazsam sarkıyor deyince sen eteklerini büyüklenerek uzatanlardan değilsin dedi. 5301 İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve selam kendini beğenenlerden kim eteklerini yerde sürerse Allah ona rahmet nazarıyla bakmaz dedi. Bunu dinleyen Ümmü Seleme, "Ya Resulallah, kadınlar eteklerini nasıl yapacaklar?" dedi. Ali sallallahu ve selam "Erkeklerinkinden bir karış uzun" dedi. Ümmü Seleme o zaman "Ayakları açıkır, gözükür" deyince, "Öyleyse bir arşın, iki karış" dedi. Bundan fazla uzatmazlar buyurdu.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 Allah'ın Resulü dizleri dikerek oturmayı ve korsuz bir tek elbiseye bürünmeyi yasak etti. 5308 Amr bin Hurayz'den Ali sallallahu ve sellem'i gördüm, siyah sarık sarmıştı. 5309 Cabir'den Ali sallallahu ve sellem Mekke'nin fethi günü ihram giymeden başında siyah sarık olduğu halde Mekke'ye girdi. 5310 Cabir'den Ali sallallahu ve sellem Mekke'nin fethi günü başında siyah sarıkla Mekke'ye girdi. 5311 Amr bin Umeyye'den sanki şimdi Resulullah'ı siyah sarık görmüş sarığın bir ucunu omuzların üzerine sarkıtmış olduğu halde minberin üzerinde görür gibiyim. 5312 ve 13 Ebu Talha'dan Vesselam, resim ve köpek olan eve melekler girmez buyurdu.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 5330 Ebu Hureyre'den Cibril ve Vesselam'ın yanına girmek için izin ister. Gir deyince Cibril nasıl gireyim? Evinde üzerinde resimler bulunan perde var. Ya o resimleri kafasını koparırsın yahut da perdeyi yere yaygı yap tepelersin. Biz melek de resim bulunan eve girmeyiz buyurdu. 5331 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam çarşaflarımızda namaz kılmazdı. 5332 ve 333 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam'ın pabucunun üzerinde takunya kayışı gibi çaprazlama iki kayış vardı. 5334 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam hanginizin pabucunun tekinin kayışı koparsa tamir etsin. Tek pabuçla yürümesin. 5335 yine aynı. 5336 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam bu meşin minber üzerine yatmıştı. Terledi. O sırada Ümmü Süleym kalktı. Resulullah'ın terini silip bir şişeye koymaya başladı aleyhissalatü vesselam bunu görünce ne yapıyorsun ümmü süleyim dedi ümmü süleyim terini kokumun içine koyuyorum deyince resulullah güldü 5337 semura İbnu sehimden ebu haşim bin utbenin evinde misafirdim hayli ihtiyarlanmıştı o sırada muaviye ziyaretine geldi ebu haşim ağladı muaviye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 5338 Umame bin Sehil'den Aleyhisselatü Vesselam'ın kılıcının kapsazının ucu gümüştendi. 5339 Enes'ten Resulullah'ın kılıcının kınının ucuyla ile kabzasının ucu gümüştendi. Kınının üzerinde de gümüş halkalar vardı. 5340 yine aynı. 5341 Ali'den Aleyhisselatü Vesselam dua etmemi Allah'ım bana doğruluk, itidal ve hidayet ver. Eğer'in üzerine ipek minder koyup oturmamı da menetti.